Kime koştum şirk? O yüzden diyorlar ki şirk ile küfür arasında fark yoktur. Yine İbni Hazım bunu Ebu Hanife'ye nisbet etmiştir bizim şeref alimlerimizden. İbni Teymiye'nin Allahu Alem sözlerinin zahiri de buna delalet ediyor. İbni Kayyım da keza bu görüşte. Necid ulemaları da zaten bu görüşteler. Ondan sonra yine Ebu Hilal'il Askeri, İmam Nevevi de hatta bu görüşü tercih edenler arasında Sahih Müslim'in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 Ee, İbn-i kendisi olsun Şeyh Albani olsun, Şeyh Muhbil olsun bunların kendilerine göre ne delilleri var. Bunlar farklı yoktur diyenler. Bu alimlerimizin istidhal ettiği birçok nas var arkadaşlar. Mesela bunlardan bir tanesi Maruf Nisa Suresinin 48. ayetinde ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا en اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz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 Çünkü nice şirk olan şeyler vardır, e nice küfür olan şeyler vardır, bu şirk değildir. Yani o kadar genel. Küfrün içinde, küfrün şubeleri çok ne fazladır, geneldir, geniştir. O yüzden diyoruz ki, burada ayette geçen du nezerike, yani onun dışında, dışındayı biz nasıl anlayacağız? Onun altında. Küfür ise şirkin altında değildir. O yüzden zaten mesela namazı terki,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 Onlara iki adamın misalini verdi Allah Teala. Şimdi biz bu ayeti niye veriyoruz? Şirk ile küfür arasında fark yoktur diyenlerine delil olarak, öne sürüldü delillerden biri. Onlara o iki adamın misalini ver. Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, iki bağın etrafını hurma ağaçları ile donatmış, aralarında Ekiller ekinler bitirmiştik. Bu iki bağ mahsullerini vermiş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 hususun özelin ne? Umuma atfı. Mesela arkadaşlar. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ayette buyuruyor ki: "Men kâne aduven" Bakara 98. "Men kâne aduven lillahi ve melâiketihi ve rusûlihi ve Cibrîl ve Mikâil fe inne Allâha adûn Her kim Allah'a meleklerine, rasullerine, Cibril'e, mikale ne yaparsa arkadaşlar bunlara düşman ise Allaha اللّٰهَ bir لِلْكَافِرِينَ Kimlere düşman kim sayacak? Evet. Bir. Allah'a. Allah'a. Allah'a. Ve. Mereklerin. Ve. Resulü. Başka. Cibril. Ve. Cibri. Ve. Cibril.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 Salih amel de aynı şekilde, ayrı zikredildiği aynı halde aynıdır. Ha aslen ayrılık ifade eder. Yani aslen bir bab araya girerse ayrılık ifade eder. Onda hiçbir ihtilaf yok. As, as, aslı budur ama bizim elimizde bir sürü kaline var ki nedir? Salih amel imandandır. O yüzden anlıyoruz ki burada e, özel genele aksedilmiştir. Tamam arkadaşlar? Yani bu mesela umumun hususa aksıdır. Tamam. Buna dair bir sürü örnekler var. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki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 Ha hazır gelmişken bu da yeri önemli. Yani bizim konumuzla hiçbir alakası yok ya. Yok da de ki benim namazım, ibadetim, hayatım, ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah aittir. Bazı alimler buna dikkat edelim. mesela. Bizim şeklerin bazıları söylerler de sus mesela hanımına diyor hayatım der mesela. Alimler diyor ki bu uygun değil yani bu cümlede Yani e, dikkat belki tamam zaten insanların kastı hayatım sana feda olsun manasında değil ama yani ehli sünnete tevhid ehlani öyle dikkat etmesi lazım ki bunları bile yani bunlara bile buğuz etmesi lazım veya bunları bile e, önemsemesi lazım. Çünkü yani tevhid ehli ismi üzerinde tamam mı? Ha seni seviyorum dersin, sevgilim dersin bir şey dersin ama yani hayatım... Ha. Hocam bu ayı bir yerde okumuştum da mealimi. Benim namazım, kullanım diyor. Şimdi o e, şöyle Nusuki, o da diyorlar ki e, öyle bir kayda var o da ayrı bir bak. Bu ibadet sen öyle anla. Siyak'ta haç geçtiği için ona şey vurgusu vuruyorlar. Tabi. Tabii. Mesela e, şeye baktığın zaman, e, Mesela Şeyh e, İmam Suyut'in'e baktığında itkanda bunu söyler. Oradaki Yunus'un bütün ibadetleri e, ele almayla beraber vurgu kurbanıdır. O ayrı bir bak. O da başka bir kalıp yani. Mesela şöyle bir kalıp vardır. El-umum, uriyle bihil, el-kusuz. Yani umum zikredilmiştir, onunla özel has kastedilmiştir falan öyle kaydeler de var. Şimdi oraya girmiyoruz. Ama burada nusuki heh, nusuki, nusuki ibadeti demektir. Bu kadar. Ha. Dersin ki nasikun. bu adam naziktir. Ey abidun. Bu adam abidtir. Aynı bu mevzunun bizzat nusuk kelimesi yaklaşık 20-25 dakika 3 esas şerhinde sadece bunu anlattık biz. Nusuk kelimesi. Muhammed İbn Abdeluhab o kelimeyi anlatıyordu. Bu ayeti. O ayeti 25 dakika sadece nusukla ibadet arasında bunu anlattık. Mesela der ki Arap, "Ha za'r rajul bu adam nasik." Nasiktir, nusuptan geliyor. Yani ey abidun demektir. Yani ibadet ehlidir. Hani dersin ya bu çok abid bir insan. Dersin ya Türkçeye de çevirsin. Araplar der ki bu çok nasip bir insan. Yani çok abid bir insan. Bu biraz uzun yani. çok o yüzden dedik ya tafsilatlı işlemeyeceğiz. Kalıpların hepsini alsak günlerce işlememiz lazım. Bir, birkaç tane kalıp alıp iktisar geçiyoruz, tamam mı? Evet. Afulam al khas Umumun hususa atfı Yani genelin özele atfı Şimdi ee, Ammar abi hazır sen Meal açmışken Bakara 136'yı bir açar mısın abi? Bakara 136 Evet Az önce ayet Enam 62, mi? Burada 62 miydi? Burada Enam 62 Enam 162 Enam 162, NM 162. Tamam. Evet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 maruftur yani. Juz'u ne kastediyorsun? Küllü kastediyorsun. Yani mesela e, Tamam o bir aklında bir örnek var oraya biraz sonra gelelim. Mesela e, Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresinde şu ayeti: "Kad nara teqallube vechike fis Biz Senin yüzünü semaya doğru çevirmeni görüyoruz. Tamam? فَلَنُوَلِّيَنَّكَ kıbleten تَرْضَٰهَا Onun için andolsun ki biz senin hoşnut olacağın kıbleye ne yapacağız arkadaşlar? Döndüreceğiz. Biliyorsun Nebis bir iki de bir çevirip kafasını hani Yahudilerden dolayı sıkılmıştı. Hani onlar övünüyordu bizim tarafa dönüyorlar. Vahiy bekliyor. Allah bunu kısa ederken sonra ne bir ayetin sonunda? فَوَلِّي وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ Artık yüzünü mescidi harama çevir. Yüzünü mü çevireceğiz biz kıblede, zatımızı mı? Zatımızı ney?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 Şimdi mesela bununla ne gibi bir işgal çözülür? Mesela bize ne diyorlar? Ya siz diyorlar tevil ediyorsunuz hep Allah'ın ismi sıfatlarını. Sizin sıfatınızda de tevil var. Biz tevil ettiğimiz zaman bir sıkıntı olmuyor. Nedir o? Kullu şeyin halikun illa vechehu. Her şey helak olucudur Allah subhanahu wa vecih diye adam. Allah'ın yüzü hariç herkes, her şey helak olucudur. Ehl-i sünnet olarak biz Allah'ın yüzü mü helak yüzü mü haric diyoruz yoksa zatı haric her şey helak olacak diyoruz. Yok.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 Yani Allah sizin elinizle yaptı. Ya ben eline bakmadım. İşte kadına gözünle baktım. Değil. Ellerden kastın ne? Senin zat. O da diyor ki işte Allah iki elimle yarattım yani zatınla yarattım diyor adam. Bak ben de böyle tevil ederim. Cevap ne? Sen eli ispat ediyor musun önce? El, eti, eli ispat et. Zaten el zat, zatı ispattır diyoruz biz zaten. Tamam. Bunların hepsini yakaladık arkadaşlar. Yani burada Allah subhanahu ve teala eli zikretmiştir, zatı kastetmiştir ama elin ispatıyla beraber. Yüzü zikretmiştir senin kıble mevzusunda zatın ispatıyla beraber, zatın kasıyla beraber. Aynı şekilde kullu şey'in halikun illa vecehu her şey helak olacaktır. Onun yüzü hariç yani zatın, zatı hariç yüzün ispatıyla ne arkadaşlar? Beraber. Tamam. Tabi bu aslında isim sıfat dersi. Bu kullu şey'in halikun illa vecehu sadece bu ayetle alakalı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 Sen bir nasta imanla İslam bir arada zikredildiğini görürsen ne anlayacaksın? İman ayrı bir şeye delalet eder, İslam da ayrı, ayrı bir şeye delalet eder. Ayrı ayrı zikredildiklerini de gördüğünde İslam imanı içerir, iman İslam içerir. Mesela tek tek zikredil, bir nasta zikredildiğine bakalım. Mesela bir nasta zikredildiği zaman ne ifade eder dedik? Ayrı ayrı şeyler. Mesela Cibril hadisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den iman Nebi sallallahu aleyhi ve selleme imandan sordu. Aleyhselatü vesselam ne dedi? Kalbi amellerden bahsetti. Allah, meleklerine iman vesaire. İslam'dan sorduğumda zahiri amellerden bahsetti. Ayrı ayrı bak. Aynı zikredildi, ayrıldılar mı arkadaşlar? Ayrıldık. Ayrıldılar. Ne manada ayrıldılar? Delalet ettiği mana noktasında ayrıldılar. Ama tek tek ele alalım. Mesela eee Abdülkays heyeti geliyor Allah'ın sünnetine. Allah'a iman nedir biliyor musunuz diyorlar? Değil mi? Bak tek iman diyor. Ne diyor şey? gelen heyet. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Sonra ne diyor? Allah'a iman namaz kılmak, oruç tutmak vesaire anlatıyor. İman tek başına zikredildi. Bak içinde neydi? içerdi arkadaşlar. İslam'ı da Sonra içerdi. De değil mi? Zahiri amelleri de içerdi. Mesela inned dine indallâhil İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. İman, i̇man bunun içinde mi? Değil mi şimdi? İçinde. Değil mi? Allah'ın katında din İslam'dır. İman değildi falan diyebilir misin bir şey? Bak İslam tek zikredildi ne?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 O yüzden bunların mantığını yakalamak çok önemli. O yüzden farklı farklı kalıplar veriyoruz ki mevzunun mantığı otursun. Tamam. <gülüyor> Burayı da anladık. Mesela şimdi Bakara suresi 133'e baktığımızda Allah Subhanahu ve teala ne diyor? Em kuntum şu Siz şahitler imidiniz. Ney? İzhadara Ya'kûba'l-maut. Yakuba ölüm geldiğinde. İlka'a libnihi oğullarına ne demişti arkadaşlar? Ma ta'budun min ba'di? Benden sonra neye tapacaksınız? Neye ibadet edeceksiniz? Ne dediler onlar? Kalu dediler ki: Na'budu ilahake ve ilaha aba'ike İbrahim ve İsmail ve İshak'a ilahan vahidan ve nahnu lehu muslimun. Senin ilahına, başka ve babalarının ve babaların İbrahim, İsmail, İshak'ın ilahına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 İbrahim Aleyhisselam. Bu ishanın neleri var? Oğulları var. Şimdi bu oğullarını topluyor. Oğlana diyor ki, evlatlar siz benden sonra kime ibadet edeceksiniz? Onlar da ne diyor? Biz senin diyor babalarına ibadet edeceğiz. Yani senin senin babaların kim onlar? İbrahim. İbrahim kimin? Ee, şimdi ha. Şimdi babalarına diyor ayette. Dikkat et. Senin babaların kime? İbrahim'e. İbrahim babası mı dedesi mi? Dedesi. dedesi. Yakup'un neyi?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 Burada da diyoruz ki lukatta e, burada taglib olayı var. Yani galip gelme. Bir şey bir şeye çok yakınsa bir şey bir şeye çok benzerliği varsa Arap bazen o ismi verir. Bu Arap gibi edebiyatına marun. Şimdi diyor ki hadiste iki ezan arasında ne vardır? Ne namaz ne vardır. Ne vardı. ne Şimdi o zaman her iki ezan arasında namaz kılmak zorundayız arkadaşlar. İki rekat namaz kılmak zorundayız. Halbuki ne? Ezanla Kamet Kavmete ne ismi verdi? Ezan. Beynel ezaneyim diyor hadiste. Dikkat Kametin ezana yakınlığından dolayı, arasında güçlü bir benzerlik, güçlü bir bağdan dolayı Arap ne yapmıştır? Kamete de ezan ismi vermiştir. Demiştir ki be nebi sosyal diyor? iki ezan arasında namaz vardır. Yani ezan ile kamet arasında. Ama kamete dikkat edin ezan lafzını veriyor. Bu taklib babı çok böyle benzediği zaman hani biz Türkçede ne deriz? Baban baba kimdir? Amcanın şey amca kimdir babanın yarısı deriz. Şimdi bu şeyde de var. Nabi sallallahu diyor ki: "Amma şehrte enne amma rjulsin hu Diyor ki: "Ya Ömer, sen kişinin amcasının, amcasını, babasının naziri olduğunu bilmiyor musun?" diyor. Yani Bukhari'deki e, şey, Müslim'deki hadiste. Altmıyım? Yani o kadar güçlü bir bağ vardır ki, bir benzerlik vardır ki, o ismi vermiştir. Mesela işte el khalatu bi menzile tul um der Mesela teyze anne konumundadır. Bak. İşte bu yakın, aralarındaki yakın benzerlik buna tagrip diyoruz. Galebe çalma yani yakınlıkta galebe çalma olayından dolayı Arap o ismi vermiştir. O yüzden diyoruz ki amca bazen, amcaya bazen mukayyed olarak ne ismi verilir? Baba ismi caizdir mukayyed olarak yani. Her zaman her yerde değil cümlesi yakına göre. Anladık buradaki şeyleri. Mesela Arap e, güneşli aydan bahseder der ki,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 Çok mağrub bir şeydi. Mesela Nebih Sassallam diyor ki El-Haccu Arafa. Haç nedir? Hı -hı. Arafattır. E, haç Arafat mı? Dünya kadar şey var. Mina var, Müzdelife var. Değil mi? Taş atma var. Cemleti Tavaf var vesaire. Say var bilmem ne saçını kesmek var. Kurban kesmek var vesaire vesaire vesaire. Nebih Sassallam ne diyor? El-Haccu Arafa. Anlatabiliyor muyum? Haç Arafattır. Yani en önemli rükünlerindendir. Dua ibadettir diyor şimdi Nebih Sassallam. Halbuki bir sürü şeyleri var. Anlatabiliyor muyum?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 ve kullanışlarının ne kadar ilmi ve güçlü olduğunu yakaladık değil mi kalıp olarak. Şimdi konumuza dönüyoruz arkadaşlar. Neydi konu ve neydi işgal? Kim anlatacak? Tazeleyelim ki. Unuttuk çünkü biz şimdi. Tazeleyelim. Konumuzla oturalım. Küfür ile şirk arasında fark var mıdır? Evet. Bunu Burada da iki görüş vardı. Evet. Birileri vardı birileri yok dedi. Evet. Yok diyenler neyi delil getirdiler? İkinci, ikinci delilleri neydi? Bu Kev süresindeki bu kısa. Ne dedi? Ne dedi?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 İki bağın etrafını hurma ağaçlarıyla donatmış. Aralarında ekinler bitirmişti. Bu adam şimdi ne dedi? Şirk dedim. Ne şirk? Şirki neydi? Hiç kaybolmayacak. Bu iki bağ masullerini vermiş. Hiçbir şey eksik bırakmamıştı. Bunların arasında da bir ırmak akıtmıştı. Sonra geldi geldi geldi. Dedi ki o nefsine de bağına girdi ve dedi ki bunun diyen yok olmayacağını sanıyorum. Şimdi ebediyet sıfatı verdi. Bu ne? Allah'a veren sıfat. Şirk mi koştu? Evet, şirk. Başladım. Devam ediyoruz. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Al sana küfür. Evet. Yakaldınız mı mantığı? Evet. Şimdi diyelim ki kıyametin kopmayacağını sanmıyorum. Bu zaten bütün işgali çözdü. Çek, geç, götür onu. Şüphe Önemli. Evet. Şimdi burada şirk koştu mu adam? Evet. Şirk koştu değil mi? Evet. Şirk koştu. O da ne dedi arkadaşlar? Kıyamet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 o şirk koşan insan zaten küfür işlememiş midir? İşledi. Çünkü biz ne dedik? Arasındaki fark her müşrik kafirdir. Anlatabiliyor muyum? O adam umumu sikletti. Dedi ki, "Sen niye küfür ettin? Etmeseydin." O da ne dedi? Keşke ben şirk koşmasaydım. Çünkü o adam ne dedi? Dedi, "Sen küfür ettin." Çünkü zaten her şirk küfür. Bize delil aslında bu. Zaten her her küfür nedir? Şey, her şirk küfürdür. O yüzden adam ona dedi, "Sen neden küfür ettin?" Anladık mı arkadaşlar? Ya olaydı da burada bunun üzerine oturtabilir miyiz hocam? Cüz alak, olayı var. Cüz'ün neyi? Hani dedim ya vurgu var. Cüz'ün külli, cüz külli. Itlakı. külle ıtlakı vardır burada. Anlatabiliyor muyum? Ön. Onun açısından baktığında cüzün külle, onun açısından baktığında küllün cüze, küllün cüze de var. Birçok şey var küllün cüze atfı ile alakalı. Hani biz sadece neyi verdik? Cüz'ün külle atfını verdik. Bazen de kül kastedilip cüz, kül zikredilip düz kastedilir. Anladık mı burayı?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 Ayrı Yok, bir şimdi öldemiyoruz. Beraber zikredilirse demiyoruz bak. Şurayı, şurayı yakalayalım. Buradaki ne? Aslen iki kelime arasında fark vardır. Aynı nasta geçmiş geçmemiş bu önemli değil. Aynen. Yani domatesle sandalye mesela ayrı ayrı şeylerdir. Aynen. Hani aynı hasta gelmesi olarak bakma olaya. Aslen herhangi bir dilde Aynen. bir kelime var. Sözlükten 500. sayfaya açtım bir kelime gördüm. Sonra 700. sayfaya açtım bir kelime gördüm. Aslen bunların ayrı ayrı olması Aynen. asıldır. Çünkü Arap aslen ne?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 ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık hucret geldiğine deyin. küfürlerinden ayrı yani e, gelin kendileri kendilerine apaçık bir hucret gelinceye deyin. küfürlerinden ayrılacak değillerdir diyor. Dikkat edin. Şimdi burada diyor ki lem yakunillezine keferu min ehli'l-kitab el-müşrik. Kitap elinden müşrikler ve küfredenler. Ayırdı mı? Ayırdı. Hayırdır. Biz ne neydik arkadaşlar? Aslen